Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Mersin'de geçen hafta ve hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışlar sel nedeniyle oldu. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardımcı oldu. Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken vatandaşlar sosyal medyada okulların geç çadil tepki gösterdiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla etkisini gösteren sağnak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalarını önemli rica olunur çağrısında bulundu. Öte yandan kentte eski sahil beldeleri... Limonlu ve Kocahasanlı'da deniz kıyısındaki parklar dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Sel gibi aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı ve şiddeti iklim değişikliği nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış gösteriyor. Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor. 2016 yılı tüm zamanların en sıcak yılı olmuştu. Bakalım 2017 neleri getirecek? Türkiye'de doğa katliamları 2016'da da sürdü. Rant odaklı mega projeler çevre tahribatına neden olmayı sürdürüyor. Türkiye bir yandan termik santral cennetine dönüşürken diğer yandan nükleer santral inadı bitmiyor. Bir kaza anında felakete neden olabilecek nükleer santrallere üçe çıkarılmak isteniyor. Çevre açısından bu yıl akıllarda kalan iyi haberler arasında Bozcaada ve Gökçeada'daki bakir koyları yapılaşmaya açacak ihalelerin iptal edilmesi ve Bursa'daki Suuçlu Şelalesi'ndeki İnşaatın tepkiler üzerine durdurulması var. 2016 yılında çevre açısından yaşanan olumsuz girişmeler hala Türkiye'ye 3. nükleer santral yapılmasının planlanıyor olması. Türkiye'de yer tahsisi 39 yıl önce yapılan ve tartışması yıllardır süren ilk nükleer santralin inşasına Akkuyu'da başlandı. Santralin 2023'te Türkiye'nin elektrik ihtiyacının sadece %5'ini karşılayacağı söyleniyor. Santrali Rus devlet nükleer şirketi Rosatom inşa ediyor. İkinci santralinde Sinop İnceburun'a kurulması planlanıyor. Hükümetin hedefleri arasına koyduğu üçüncü nükleer santralin ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un İne Adaya yapılmasının planlandığını söyledi geçen yıl. Bu açıklamasının ardından bölge halkından gelen sert tepkilerse hala sürüyor. Türkiye-Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp küresel sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması için çabalayacağına söz vermesine karşın, Önümüzdeki yıllarda onlarca termik santral yapımını planlamayı sürdürüyor. Konya, Karaman, Dinar ve Ergeni gibi pek çok tarım havzası kömür ocağına dönüşebilir. Kömür yakıldıktan sonra ortaya çıkan gazlar iklim değişikliğini tetikliyor. Ayrıca tarımsal üretim ve verimi olumsuz etkiliyor. Bu durum gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Gıda fiyatlarının artmasına yol açıyor. Çanakkale'nin Cennet koyları termik santrallerle yok olma tehlikesi altında. Döre halkı termik santral istemiyor. Termik santrallerden ötürü ciddi tahribata uğrayan Zonguldak'ta da yeni termik santral yapılması planlanıyor. İstanbul Boğazı üzerinde yer alan 3. Köprü ise açıldı. Geçen sene 2013 yılında temeli atılan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü adı verilen 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İstanbul'un ciğerleri sayılan bölgenin ekosisteminin tahribatları neden oldu olmaya devam ediyor. Köprü için işletmeci firmaya günlük 135 bin otomobil geçişi için hazine garantisi verildiği ortaya çıktı. Köprüden günde 135 bin araç geçmezse faturayı yurttaş ödeyecek. Türkiye'nin üstü altından da daha değerli. Bununla birlikte Artvin'den İzmir'e kadar pek çok noktada doğal değerler korunmadan madencilik faaliyetleri planlanıyor. Doğa harikası Artvin Cerattepe'de maden ısrarı son bulmuyor. Bölge halkı 20 yılı aşkın süredir direniyor. Karadeniz'i tehdit eden HES'lere karşı mücadele sürerken bir de Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki yeşil yol Projesi ısrarı var. Yöre halkı projeye karşı direniyor. 2016 yılının ilk ayında gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ilısulu Barajı projesi kapsamında Hasankeyf ilçesinin taşınmasına ilişkin madde de bu torba yasaya eklendi. Komisyon görüşmeleri hızla tamamlanan tasarı getirildiği meclis gündeminde AKP'li vekillerin oylarıyla geçti. Yasayla birlikte UNESCO'nun 10 kriterinden 9'unu sağlayan ve tarihi en az 10.000 yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'e yönelik sular altında kalma tehdidi yeniden gündeme gelirken, İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan bölgede Hasankeyif'te Ilı barajının yapılması durumunda insan türünün kökenleri, tarımın başlangıcı, çok sayıda medeniyetin ayak izleri ve maddi varlıklarına dair olağanüstü kanıtlar da sular altında kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bozcaada'nın Sulu Bahçe ve Habele koyularını kiralayarak işletmeciye açacak olan ihaleler tüm Türkiye'den yükselen tepkinin ardından iptal edildi. Bu iptalden sonra bir iyi haber de Gökçeada'dan geldi Gizli Liman ve Las Koyun'a yapılacak ihaleler geri çekildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Suuçlu Şelalesi'nde temeli atılan sosyal tesisin yapımı gelen tepkiler üzerine belediye başkanı Sadi Kurtalan tarafından durduruldu. Bodrum'da site yapılacak bir alandan sökülüp hafriyat ve molozların bulunduğu bir yere dikilen ağaçların kurumaya başlaması üzerine işi yapan inşaat firması püskürtme boyayla ağaçları yeşile boyadı. İstanbul'un Karadeniz kıyısına yapılan 3. havalimanı inşaatının %30'u tamamlandı. Açıldığında dünyanın en büyüğü olacak havalimanı için uzmanların uyarıları ve protestoları ise sonuçsuz kaldı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesmi